Oğlumun meshih evvelisi muhterem hocamız. Elhamdülillah tekrar aranızda. Esselatu vesselam aleyhi ve ala rasulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve Şimdi Allah nasip ederse inşallah bugün yeni bir lisanaaya başlayacağız. Lisalemizin adı ve mukasvatul kalp. Kalp katının yerilmesi el Hafiz ibn İbn Rajab el-Hanbeli risalelerinde Şimdi risalelerimize başlamadan önce önce kitabın müellifini tanıyalım. Değil mi İbn Rajab el-Hanbeli kimdir? Öncelikle onu İbn Rajab el-Hanbeli'nin ismini söylüyorum. Tam ismini Zeynüddin Cemalüddin Ebu faraj Abdurrahman Ahmed İbn Rajab Abdurrahman el-Bagdadi el-Hanbeli, sonra Dimeşli. Bu alimin tam ismini, yani orijinal ismini söylemiş oldum. Gerçek ismi babasının onu isimlendirdiği isim Abdurrahman. Fakat babası, yani Recep diye bilinen, İbn-i diyoruz, Recep'in oğlu. el o da mezhâb olarak Hambedin. tarihi hicri olarak 736, ee, miladi olaraktan 1336. Vefat tarihi hicri olaraktan 1393, estağfurullah 795, miladi olarak da 1336. 93 Yani hangi dönemde yaşamış bu alim? Bu tarihlere baktığımızda kimlerle yakın bir dönemi paylaşmış? Bu 700 yani 600lerin sonu, 700ler ve 800lerin başları İslam alemindeki çok büyük alemlerin yaşadığı döneme denk geliyor. Mesela kim gibi İmam Nevevi gibi, Şeyhül İsmi Müteyime gibi, İbn Kāimül Cevziye gibi, mesela İbn Daqīqul Hid gibi, mesela onlardan hemen az önce Ezimni Abdüsselam gibi, Hafiz ibn gibi mesela Zeyneldin el-Iraqi gibi bunlar hep belli bir döneme damgasını vurmuş alimler ve hep böyle kitapları çok meşhur olan alimler. Zaten bu asır biraz bereketli bir asır. Yani bayağı bir İslam tarihindeki meşhur alimler Bu dönemde yaşamışlar. Demek ki İbnürca bulhammedi de onların döneminde yaşamış. İbnürca bulhammedi Birçok ademinde olduğu gibi o da sarih bir aileden yetişmiş. Yani hem babadan hem de dededen alim olan bir ailede yetişmiş. Zaten ilim talebinin neredeyse büyük bir bölümünü babasıyla beraber görmüş. Yani babası onu yanına almış. Mesela ee, daha bir çocuk diyebileceğimiz bir yaştayken onu Bağdat'a getirmiş. İşte onu Dimeş'e getirmiş. Yani Dürü Suriye dediğimiz şam topraklarına getirmiş. Orada oranın meşhur alimlerinden ona ders aldırmış. Mesela Sonra i̇bn Recep oradan zaten Filistin yakın olması hasebiyle Kudüs'e geçmiş. Mesela Kudüs'teki alimlerden dersler almış. Daha sonra oradan hacca yani Hac farizasını yerine getirmek için ergenlik döneminden sonra hacca gitmiş. Tabi biliyorsunuz eski alimler hacca giderken özellikle ilim talebeleri şimdiki gibi sadece haç yapma veyahut da umre yapma niyetiyle gitmiyorlardı. Yani hem yol üzerindeki alimlerden istifade etmek hem icaza ulaştıkları zaman Melke'nin ve Medine'nin alimlerinden istifade edebilmek için bunu da bir vesile olabilir kendilerine. Hani nasıl ki şöyle söyleyelim. Derim ki bir adam hacca gitti, hem hac farizasını yerine getirdi, hem de bununla beraber çalıştı, para kazandı. Bu yasak bir şey mi suresine Allah azze ve Allah bununla ilgili ayet dedi: Sizin üzerinize Rabbinizin fazlılığını aramakta bir sıkıntı yoktur diye. Yani hacınızı yapın, hem de hac yaparken beraberinde ticaretinizi yapın. Bu hacın ihlasına zarar vermez. Eski âlimler de demişler yani hac yaparken ticarete Allah izin vermişse eğer, ilim talep etmeye hayda hayda e, müsaade eder. Hem hac fairetalarını yerine getirmişler, hem de bununla beraber bunu bir şey vesileye çevirip e, bundan şey yapmışlar, istifade etmişler. Tabii aslında günümüz yani ilim talepleriyle alakalı bu zaten ciddi bir problem, ciddi bir problem demiş olduğu şey değil. yani zaten ilime mesela Araplardan müsaade veriyorum, bir yirmi sene. Geç başlamış oluyorlar. yani Sen mesela 10 sene okuyorsun, daha henüz bir Arap'ın ilme başladığı gün aynı seviyeye geliyorsun. Yani Arap şey doğru düzgün öğreniyorsun. Hani artık bir, bir şey okuduğunda veya bir şey dinlediğinde hiç problem yaşamadan onu anlayabilecek seviyeye zaten 10 senede geliyorsun. Yani Arap, sen ilme ilim talebesi olduğun dediğin gün 10 sene gitmen lazım. Arap senden 10 sene ileride başlıyor açıkça söylemek gerekirse. Mesela ben hatırlıyorum, sokakta adama davet yaptık, Adam işte Müslüman oldu, bir şeyler okumaya başladı, iki ay sonra bize nasihat etmeye başladı. Adam. Yani biz onu dinliyorduk artık. yani. o anlatıyordu, biz onu dinliyorduk. Çünkü onun dili, yani din onun dili, o anlatıyor, sen onu dinliyorsun beraberinde. Onun için şimdiki talebelerin eski âlimlerden bu konuya daha fazla ehemmiyet göstermeleri lazım. Nasıl yani şeyleri, vesileleri değerlendirmeleri lazım, mesela tatil olabilir. Yani adam diyelim on günlük tatile gidiyor, 10 günlük tatil ne olarak değerlendiriyor? 10 günlük tatili yatma, gezme, tozma olarak değerlendiriyor. E sen ne zaman alim olacaksın? Sen zaten normal şartlarda alim olmaya 10 sene geç başlıyorsun. Sen ne zaman ilim talebesi olacaksın? Mesela sen daha 27-28 yaşına geldiğinde, o eski alimlerin 7 yaşında hallettiği meseleleri, 8 yaşında hallettiği meseleleri daha halletmemişsin bile E, e Bütün vesileleri değerlendireceksin. Düşün, ona rağmen Eski âlimler bütün vesileleri değerlendirmişler. Bir sefere dahi çıktıklarında yol üstünde hangi âlim var? Yani önce onu hesap etmişler. Ona bir uğray, Hani yanında bir iki gün dinlenirken belki bir küçük kisare de bitiririm. Veya sorularımı sorarım. Mesela işte, hacca gidiyorum, kaç ay kalacağım? İşte üç ay kalacağım. Mesela, o üç ay içerisinde şu kitabı mesela i̇bn Recep gibi. Yani, hani en azından bir Duhar'ın sülasiyetten okurum. Orada bir âlimin yanında gibi. E şimdi bizim de aynı, hani hatırlarsanız geçen derslerimize de söylemiştik. Aynı neticeye ulaşmak için aynı yolu izlemek lazım. Yani birilerini kendimize örnek alıyorsak ve örnek aldığımız insanlarla aynı neticeye ulaşmak istiyorsak bizim üzerimize vacip olan nedir? Onların izlemiş olduğu yolu izlemek lazım, ulaştıkları sonucu. Düşünün mesela sen tatile gidiyorsun, örnek veriyorum 10 gün. o günde başka bir hocanın bir şerhini dinleyebilirsin. Bir kitabı baştan sona mesela bitirebilirsin, bir, bir metni hapsedebilirsin. Örnek veriyorum yani. Veya varsa bir hoca senin memleketinde gideceğin yerde, küçük de olsa o tatil süresinde bitirebileceğin bir metni götürüp onunla beraber o metni okuyabilirsin gibi takip ki vesilelerini değerlendirmek için. İbnü i Recep şeyden döndükten sonra e, haç farizasını ifade edip orada bazı kitapları okuduktan sonra İbn-i yanına geliyor. Yani asıl mesele zaten burada başlıyor. Ondan sonra da uzunca bir müddet hemen hemen İbn-i Kayyım'l talebelik yapmış oluyor. Tabi İbn-i Kayyım'l talebelik yaptığı zaman bu arada kime de talebelik yapmış oluyor otomotip olarak? İbn-i de talebelik yapmış oluyor. Sebep? Çünkü İbn-i zaten İbn-i Teymiye'den ayrılmıyor. i̇bn Teymiye olduğu müddetçe İbn-i mutlaka ondan mülazemet ediyor, ondan kesinlikle ayrılmıyor. İbn-i İbn-i Kesir'dir ve benzeri alimler İbn-i Kayyım'a öğrencilerler aslında. Fakat İbn-i öğrenci olmalarıyla beraber aynı zamanda bunlar İbn-i Teymiye'den öğrenci olmuşlar. Fakat şunu söyleyebiliriz, İbn-i veya İbn-i Hanbeli Şeyhül Huluslam İbn-i öğrencilik hakkı olarak diğer öğrencilerin yaptığını yapamamış. Yani gerçi şöyle bir şey var, yani onu net söyleyeyim. Mesela birçok insan İbn-i İbn öğrencilik yapmış. Kim ise İbn-i gibi, İbn-i gibi, e, İbn-i Racabül Hanbeli gibi mesela, i̇bn Abdülhadi gibi mesela. Bunların içerisinde İbn-i Teymiye'nin hakkını veren iki tane öğrenci var. Birincisi, e, Emin tayin zaten hiç tartışılmaz. İkincisi ise İbn Abdül Hadi, özellikle Şeyhülislam'ın tevbiye reddiye yazanlara o da reddiye yazmış yani müellifat yönünde İbn Demi'nin savunduğu kitaplar yazmış. Fakat mesela İbn Kesire baktığımız zaman İbn Tevmiyye'nin ismini vermemek için çok uğraşıyor. Yani tefsirinde yazdığı belki hemen hemen söyle hepsi ondan alınmadır. Fakat şey yapmamış. Yani bunu tasrih etmiyor. Açıkça bunu söylemiyor. Hâkeza İbn Derecep de böyle. Hatta o kadar ki bazıları mesela şunu bile iddia etmişler. İbn-i Recep İbn-i Tehmiye'yi ediyor diye, böyle bir iddiada da bulunanlar olmuş. Fakat biraz sonra sayacağım kitapların arasında İbn-i Recep'in tabakat kitabı var. Tabakat kitabı biliyorsunuz bizim biyografi dediğimiz taracım kitabı, rical kitabı, tabakat kitabı, Arapça'da denilen bizdeki biyografi kitabı yani alimlerin biyografilerini ele alan kitaplar. i̇bn Recep'e de ait böyle bir kitap var orada İbn-i çok fazla övüyor yani onun şeyh İslam olduğunu, çok büyük bir âlim olduğunu, üccet olduğunu vesaire söylüyor. Hani o da olmasa, yani o övgüleri de yazmamış olsa belki birileri İbn-i Recep'in İbn-i ettiğine kanaat getirecekler. Onun için bunlar hocanın hakkını vermemişler açıkçası. Çünkü şunu hiç unutmamak lazım. Yani bir hoca için Celle'nin vereceği en büyük nimet, onun ilmini yayan talebelere sahip olmasıdır. Çünkü hocalar genelde üç yani kısım oluyor, öğrencisi olan, yani ilim için çalışma yapan kocaları söylüyorum. Birinci kısım, öğrencileri fazla olan kocalar. Yani okuduktan sonra hani ilmi aldığı kaynağı unutup sanki anasının karnından o ilmi getirmiş gibi kendi ismiyle ön plana çıkan insanlar. İkinci grup alimler ise, öğrencileri ve vefalı olan alimler. Ki bu konuda Allah i̇bn çok büyük bir rızıkla rızıklandırmış. Yani ona i̇bn kayın gibi bir şey nasip etmiş, bir öğrenci nasip etmiş mesela. Üçüncüsü ise öğrencileri pasif olan kocalar. Yani mesela şu anda da öyle. Dünyada birçok alim var. Öyle büyük ilme sahipler ama öğrencileri çok pasif. Yani onun ilmini yaymayı bilmiyorlar. Mesela Suudi Arabistan'da Muhammed İbni Adem el diye bir muhaddis var. Çok ciddi bir muhaddis yani çok büyük bir alim e, bu adam. E, ve sürekli ders yapıyor. Hani şu anda muasır alimlerin en büyük problemini en büyük problemi ders yapmıyorlar, öğrenci yetiştirmiyorlar. Yani Adam mesela haftada bir tane ders yapıyor. Yani haftada bir tane dersle ömür ömrü bittiğince kaç tane kitap bitireceksin öğrenciye? Mesela Mısır'ın kocalarının en büyük affeti bu. Haftada bir tane ders yapıyor adam. Başka ders yok. Bu adam ise günlük ders yapıyor. Yani büyük e, okudu bir site'nin şerhini bitirmiş, Usul Fıkıh kitaplarının şerhini bitirmiş, nahib kitaplarının şerhini bitirmiş hepsini. Bir tane sitesi var. O sitede de artık hangi aletle kayıt yapmışlar onu da bilmiyorum. Yani sanki böyle gitmişler, çöplükten teknoloji marketinin çöplüğünden bir tane alet bulmuşlar. getirmişler adamın hani insanlar anlamasın yani dinleyen bu adam bir şey bilmiyor desin diye. Hani insan canlı kulak verdiği zaman adam hazine gibi. Ama kayıtlarına kulak verdiğin zaman hiçbir şey anlamaz zaten mümkün değil. E şimdi bu, öğrencileri pasif olan, onun ilminin hakkını vermeyen öğrenciler sınıfına giriyor diyelim. Yani belki kötü değiller ama pasif olan insanlar. Onun için İbn Recep de artık hangi sınıfa girer bilmiyorum. Fakat kendi şehirlerinin ilmini gerek ibni kayımon olsun, gerek ibni demiyan olsun çok ciddi anlamda şey yapmamış, sahip çıkmamış. Ve dediğim gibi zaten vefat tarihinin söyledik, 795-1393 tarihlerinde de vefat etmiş. Meşhur kitaplarını söyleyeyim ben İbn Recep'in. İçinizden kitaplarını bilen var mı? İbn Recep'in kitaplarından haberdar mı? -hikem. Bu ne kitabı? Hadis kitabı. Değil mi? İbn-i İmam Nevevi'nin 40 hadisine bazı eklemelerde de bulunuyor. Ee, İmam Nevevi'nin 40 hadisini şerh etmiş ve 40 hadisin en derin ve en geniş şartlı şerhi de Camii'l-Ulum ve Hikem'dir diyebiliriz. Zaten bu kitaba bakan bir adam, hadislerin şerhine bakan bir insan, İbn-i in çok geniş bir alim olduğunu hemen anlar. Yani hadis konusunda, fıddık konusunda, zıbrut konusunda, takva konusunda, çok geniş bir ilme sahip olduğunu hemen insan idrak edebiliyor. İkinci kitabı çok meşhur olan de. Fethülü değil mi? Fethülü Bayrîsi İbn Rıcəbin Bukhari'nin şerhidir, Cenâiz kitabından kadar e, ulaşmış İbn Rıcəbül ul Hamdi. Ondan sonra vefat etmiş yani tamamlayamamış ve tamamlamış olsaydı Hafız İbn Hacer'in Fethülü çok çok daha kaliteli, çok çok daha geniş bir eser olurdu. Zaten. Cenais kitabına kadar insan göz attığı zaman bazı bablar eksik olmakla beraber ben normalde bu kitaptan hani çok fazla içeriğinden haberdar değil. Allah azze ve celle işte bu ikinci sefer ceza okumayı nasip etti. Yani kitap gerçekten çok derin bir kitap. Böyle seleften ondan sonra nakiller vesaire rivayetler yani fıkhın varidan çok çok daha kaliteli, çok çok daha geniş kapsamlı bir kitap. Ama dediğim gibi maalesef cenais babında son bulmuş. Kitap. Üçüncü kitabı acağım etimizimizinin şeyiniş etmiş bu 20 cilt olduğu düşünülüyor bu yaklaşık fakat bu kitap bizim elimizde yok sadece bazı alimler bazı kütüphanelerde ondan belli varakların yani belli Senfaların kaldığını söylüyor niye biliyorsunuz tatarlar İslam alemine girdikleri zaman İslam aleminin genel bütün kültürü o zaman bağdattaydı ve Tatarlar bağdatı yerebilirler ve şeyler diyor ki tarihçiler ee, Bağdat'ın nehri yani bir gün kırmızı akıyordu, bir gün siyah akıyordu. Yani o kadar çok insan öldürdüler ki Hattatlar orada ve o kadar çok kitabı şey attılar ki suya attılar ki yıktılar parçaladılar ki bir gün mürekkep akıyor, bir gün kan akıyor şey Bağdat diye. Bu zaten bütün İslam düşmanlarının ortak özelliğidir. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın. İster modern İslam düşmanları olsun, ister geçmiş İslam düşmanları olsun. Bir şeye girdikleri zaman, bir memleketi istila ettikleri zaman, önce şuna bakarlar, bu medeniyeti medeniyet yapan şey nedir? Orayı medeniyet yapan şeyi ortadan kaldırmak isterler. İslam alemine girdikleri zaman bakmışlar, bu İslam medeniyetini İslam medeniyeti yapan şey nedir? İlimdir. Bakmışlar ki bilgidir, ilimdir, ilime verdikleri değerdir. Alimler hepsini öldürmeye kalkmışlar, kimi buldularsa ve onlara destek vermeyen tabi. Yani onların yanında yer almayan, aynı günümüzün firavunları, günümüzün tavukları gibi, onlara destek verenler, Zaten rahat içerisinde yaşıyorlar ama onlara destek vermeyenler hayat yapıyor. Ve bütün kitapları yapmışlar e, bir şekilde. O dönemde bu kitabın kaybolduğu söyleniyor. Bir, şey, bir kitabını daha söyleyeyim inşallah. Şerh-ı Biliyorsunuz Tirmizi. biz Mustafa'l-Hadis ilmini anlatırken, hani Beytbuni'ye şerh ederken orada bir konuya değinmiştik. i̇ler ilmi demiştik, illet meselesi. Mustafa'l-Hadis ilmindeki en derin mesele. Yani birçok hadisçi de iler ilminden anlamamışlar zaten. Çok nadir hatırlıyorsunuz değil mi? usta hadisler çok nadir alim illede hadislerin illetleriyle uğraşabilmiş. İşte Ali ibn Medini gibi, Bukhari'nin hocası, İmam Ahmed gibi, Darahutni gibi vesaire. Bunlardan bir tanesi de Tirmizi. Tirmizi Sünen'in en sonunda iler diye bir bölüm açmış. Hadislerin illetleriyle alakalı bir kısım anlatıyor. Hafiz Recep de hadis ilminde çok derinleştiği için İllet ilminde de konuşan alimlerden bir tanesi. Ve bu kitabı şerh etmişler, öyle iki cilt halinde şu anda matbu oldu zaten. Ee, mevcut yani, bulunuyor bir kitap. Bir başka kitabı, Tabakatul Hanabile diye İbn-i Yahya'nın bir kitabı var. Tabakat kitabı, teraccüm kitabı, recan kitabı dediğimiz kitaplar. Bunlara ne kitabı diyoruz? Biyografi kitabı diyoruz. Tabakatul Hanabile, Hanefi Hanbeli alimlerini işte tabaka tabaka biyografilerini veren bir kitap. Tabi şimdi bir alim diyelim ki mesela şu anda yaşayan bir biyografi alimini düşünün mesela bir kitap yazacak oldu ne zamana kadarını yazabilir kendi yaşadığı döneme kadarını yazabilir doğru mu o vefat etti öldü peki ondan sonra gelenler işte bunun için tabakat kitaplarına sonradan gelene ek yapmışlar mesela İbn Râcak kendisi Hambeli istemiş ki Hambeli alimlerinin kitaplarını yazsın mesela şimdi bakmış İbn Yâbiyanın kitabı bir yerde son buluyor Zeylu tabakatil el diye. Tabiri caizse ''kulû'' yani ''tabakatul hanabî''den arkadan ''eki'' anlamında. O da gelmiş bir ek yazmış. Ondan sonra gelen de beraberinde bir ek yazmış vesaire Herkes bu şekilde tamamlamaya çalışmış. Bir de böyle bir kitabı var. Bir de İbn-i küçük risaleleri var. Yani çok önemli olan. ''Mecmûatul Rasâid'' diye zaten bir kitap halinde 18 tanesi basılmış bunlardan. Bir de mesela bunu gibi ''Zemmû Qasvetil Qalb'' gibi. ''Zağğğurabâ'' hadisini şah ettiği bir risalesi var. Yani, بَدَا الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا hadisinin şartettiği bir risadesi var. Herkese insanoğluna şeref ve makam sevgisi iki tane aç kurt kadar zarar vermez. Hadisiyle alakalı mesela yazmış olduğu bir şartesi var. Kıyamet gününün korkunç sahneleriyle alakalı yazmış olduğu küçük şeyler var. Genelik bunların şeyle alakalı. Ahlak, tesviye kalbi incelten şeylerle alakalı. Bunlarla beraber ise فَضْرُ ilmi السَّلَفِ عَلَى ilmi الْخَلَفِ diye Selefin ilminin, halefin ilmine fazileti diye aileze yazmış olduğu bir risalesi var. İmkanınız olursa, bir talebe olaraktan bu risalelerin şerhleri de var. Kendi yazdığı, başkalarının taklif ettiği. Bunları bulursanız, bunları alıp ikna ederseniz size faydalı olacak olan risaleler bunlar. Tabiri caizse biliyorsunuz, bazı alimler sadece yazı konusunda ustadır, uzmandır. Ama bazı alimler vardır, hem yazı konusunda hem vaaz konusunda uzmandır. Yani toplumun sıkıntılarını tespit eder ve o sıkıntılara yönelik ilaçlar sunar. Ve vaaz konusunda uzman olan alimlerin özelliği de genelde tertiplidirler. Yani bir konuyu işledikleri zaman ciddi anlamda tertip sahibiler. Çünkü yani sonuçta adamın derdi konuşmak değil. Adamın derdi karşıdakine problemi göstermek ve o problemin çözümünü göstermektir. İbn-i de vaaz olduğu için yani aynı zamanda insanlara vaaz ettiği için, insanları terbiye ettiği için bu konuda yazmış olduğu risaleler genelde böyle toplu dergi halde konu olarak da bir ilim talebesine fayda verecek şekildedir. Ee, buraya kadar soru sormak isteyen var mı? Ne derece de söyleyecekler mi? Bunlar. Ee, soru sormak isteyen varsa buraya ne yoksa devam edeceğim şu an. Nerede doğmuş? sormak isteyen Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Gammel kasvatil kalb. Kadıktanımlı olan Mesih hakkında kitap. "Kadın İmamı, Al-Elametü, Al-Hafizü, Zeynüddin, İbnü Şeyh, Abu'l-Abbas, Ahmet bin Rjat, Fasâh fi muddethi ve nefa bihi." Elamet, Hafiz, Zeynüddin. Abul Abbas, Ahmed i̇bn oğlu Allah Azze ve Celle yaşadığı dönemi genişletsin ve onunla onu faydalandırsın dedi ki Elhamdülillah Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun Risaletun fi nemmi kasvetil kalbi bu kalp katılığı hakkında bir risaledir ve zikri esbabıha ve kalp katılığını sebeplerini zikretmek hakkında bir risaledir وَنَا تَزُولُوا بِهِلِ Ve kalp katılığının kendisiyle giderileceği şeyler hakkında bir risaledir. Öyleyse bizim okuyacağımız bu risale üç bölümden oluşuyor. 1- Kalp katılığı nedir? 2- Kalp katılığının sebepleri nelerdir? 3- Kalp katılığını giderecek olan unsurlar nelerdir? Üç bölümden oluşan bir risale var önümüzde. Şimdi kalp katılığıyla alakalı, yani biz kendi konumuza girmeden önce Öncelikle şu soruyu sormamız lazım. İbn-i Recebu'l da başka alimler niye mesela bu kalp meselesiyle alakalı bu kadar yoğunlaşmışlar? Yani kimisi kalbin katılığını, kimisi kalbin kısımlarını vesaire mutlaka bir şekilde anlatmaya çalışmışlar. Mesela hangi ahlak kitabına bakarsanız bakın veya hangi tezkiye kitabına bakarsanız bakın, mutlaka kalp nedir? Kalbin kısımları nelerdir? Kalbin sıfatları nelerdir? Kalbin acayip halleri nelerdir? Mutlaka bununla alakalı bir bölüm var. Bunun sebebi yani bütün alimlerin çıkış noktası İmam Bukhari ile müsullün Nümanîli beşirden duayet ettiği meşhur hadistir. Değil mi? Alla inna fi jasad ibn ghata. salahat veya İla saluhat, salah al jasad ve İla fesdet et parçası vardır. O et parçası düzeldiği zaman bütün kalp de beraberinde, bütün beden de beraberinde organlar da düzelir. O kalp bahçesi fesat bulduğu zaman bütün hepsi de fesat bulunur. Şimdi bir şeyin aslı varken onun ferhi ile ilgilenmek abesle iştigardır. Yani bu neye benzer? Mesela bataklıkla sinek meselesine benzer. Değil mi? Yani insanoğlu eğer bir yerde bataklık varsa, ki bunu kalp olaraktan düşünün, siz ne kadar sineklerle uğraşırsanız uğraşın, sinekleri öldürmüşseniz öldürün, bataklık orada duruyorsa o bataklık yine sinek üretecektir. Kalpte de problem varsa sen karşıdaki adama ne kadar salih amelleri öğretirsen öğret. Salih amellere giden yolları, kötü amelleri, kötü amellere giden yolları öğretirsen öğret. Bu o adama zarardan başka bir şey vermeyecek. Çünkü o adam tabiri caizse, sineği öldürecek. Fakat kalp yani bataklığın kendisi orada durduğu için orası tekrardan aynı sinekleri üretecek. Ve belli bir yerden sonra, belli bir noktadan sonra adam diyecek ki ben ne yaparsam yapayım düzelmiyorum. Ben ne yaparsam yapayım, Düzelmiyorum. Öyleyse kendimi kendi halime bırakayım. Zaten şeytanın da insanoğlundan istediği budur. Yani insanoğlunu yıldırmak, insanoğlunu bıhtırmak ve insanoğlunun neticede kendini şeytanın vesveselerine teslim etmesidir. Bunu peygamberlere bile yapmıştır şeytan. Yani mesela Eyyub Aleyhisselam dua ederken Allah Azze ve Celle nasıl dua ediyor? İnni messeniyel şeytanu binusbin ve azabı. Şüphesiz ki ya Rabbi dedi. Allah azze ve celle dua ederken, şeytan bana yorgunluk ve azapla dokundu. Ne demek yorgunluk ve azapla dokundu? Yani şeytan ne yapmış olabilir ki Eyyümel aleyhisselam'ı yormuş olabilir. Eyyüpel Peygamberi yani şimdi şeytanın şöyle bir yetkisi var mı? Gelip bana böyle eziyet verebilir mi? Azap edebilir mi bana? Edemez. Allah azze ve celle ona öyle bir yetki vermemiş. Yani gelip bana bedeni olaraktan azap edecek hali yok. Veya bana elini sürük beni yorgunlaştır. Yorgun düşürebilir mi şeytanı? Böyle bir yetkisi de yok insan oğlunun üzerinde. Ama eee Avrupa'desenam burada Allah azze ve anlatıyor. Bana o kadar artık vesvese verdi ki o kadar beni sana karşı su izanına yöneltti ki o kadar bana senin kurtuluşun yok artık sen bittin. Sen bu halde, bu hastalıkla öleceksin dedi ki artık yoruldum ya Rabbi. Yani artık onun vesveselerine karşı duramıyorum dedi. Şeytanın insan istediği en büyük şey de budur. En büyük payda budur. Yani insan olup bıksın ve bıktıktan sonra kendi nefsini şeytana teslim etsin. Bundan dolayı ne yapar şeytan? En büyük vası vesvastır. Yani sürekli vesvese verir. Sen onu def etsen de, olsan da tekrar gelir. olsan tekrar gelir. Onun tek bir gayesi var. Çünkü o da gaybı bilmiyor. Yani neticede senin onun, ona ne kadar icabet edeceğini şeytan da bilmiyor. Ama seninle uğraşıyor. Uğraşıyor, uğraşıyor. Ta ki diyor sonunda bıksın ve kendi nefsini bana teslim etsin diye. İslam alimleri de bunu görünce, onun için mesela terbiyeden anlamayan insanlar, insanları temizlemekten anlamayan insanlar, Sürekli insanlara salih amelleri anlatırlar. Sürekli insanlara kötü amelleri anlatırlar. Mesela i̇şte hırsızlık kötüdür, namaz iyidir. işte zina kötüdür, işte oruç iyidir falan ama bir şey değişmez toplumda. De Sebep çünkü kalp meseledir. Yani kalp düzelmedikten sonra sen karşı tarafa bunun hepsinin bilgisini de versen, bunun ortamını da sarlasan, beraber beraberinde adamın kalbinde bir problem varsa adam yine o senin haramdır dediğin işlere düşecek. Bunu anlayan asıl terbiyeciler İşin öbür tarafını bir kenara bırakmışlar. Önce ne ile uğraşmışlar? Kalp ve kalbin amelleriyle uğraşmışlar. Buna en güzel örnek nedir? Medine'deki İslam toplumudur. Mesela Medine'deki İslam toplumunu düşünün. Peygamber aleyhisselatü vesselam toplumun içerisinde var. Vahiy toplumun içerisine iniyor. Allah azze ve celle'nin yardımı insanların yanında bariz bir şekilde görünüyor. Fakat Allah azze ve celle peygamberin kadınlarına ne diyor? Ne Nasıl bir uyarıda bulunuyor? Konuştuğunuz zaman Kadınsı bir sesle konuşmayın, doğru mu? Yani sesinizi yumuşatmayın. Böyle bir erkeğin kalbindeki şehveti harekete geçirecek şekilde konuşmayın. Niye? Fayatma ala zifiy kalbini maralım. Çünkü kalbinde hastalık olan adam size karşı bir tamah duyar. Yani bir adam Peygamber'in karısına tamah duyar mı? Peygamber'in karısı müminlerin annesidir. Peygamber'in toplumunda yaşayan bir adam, eğer kalbinde hastalık olduğunda Peygamber'in işine e, tamah edebiliyorsan ona karşı şehevi duygularla bakabiliyorsan artık varın siz kalp hastalığını siz düşünün. Yani onun için kalpler hasta olduğu zaman, kalplerde problem olduğu zaman isterseniz asr-ı saadette yaşayın. Asr-ı saadette yaşamanız peygamberi görmeniz size hiçbir faydası olmaz. Onun için terbiye alimleri öncelikle neyle uğraşmışlar? Öncelikle kalple ve kalbin amelleriyle uğraşmışlar. Hususen yani bu konu kalple alakalı bir kitap değil. Yani Kov bile bize kalbi ele alan ve kalbi anlatan bir kitap değil. Bu bize daha ziyade neyi anlatıyor? Kalp ile ilgili bir tane meseleyi anlatıyor. Kalp katılığı meselesini anlatıyor. Kalp katılığı ile alakalı normalde Araplar ne olursa olsun bir şey sertleşirse ona kasa derler. Bu ister e, maddi bir şey olsun, ister manevi bir şey olsun, hissi bir şey olsun o da soyut fark etmez. Bir şey sertleşmeye başladığı zaman, yumuşaklığını yitirdiği zaman Araplar onun için kasar kelimesini kullanıyorlar. Yani sertleşti, katılaştı, yumuşaklığından oldu diye. Allah Azze ve Celle de bunu Kur'an'ı bir kavram haline getirmiş. Katılaşan kalpler için Allah Azze ve Celle de diyor ki kasvetul kalb. Kalplerin katılaşması. Bu tabir nereden alınmış o zaman? Bu tabir Kur'an-ı ve peygamber e sonra geleceği gibi peygamber Peygamber'in sünnetinden alınmış. Burada İbn-i Recep'in pek böyle değinmediği bir konu var. Fakat konunun mukaddesi bu. Biz onun için bunu bilmek zorundayız. Şöyle bir soru soralım. Mesela, kalp katılığının zararı denir. Yani kalp katılığı insana ne tür bir zarar verir? o da Allah Azze ve ama bize kalp katılığını anlatmış ama misal şöyle sorsan. Yani ben bu Risale'ye ehemmiyet vermedim. Bunları okuduğum zaman çok da umursamadım. Bunun bana zararı ne olacak? diye. Ben size Kur'an-ı Kerim'den 4-5 tane ayrı vakıa anlatacağım kalp katılığıyla alakalı. Kalp katılığının insan üzerindeki zararları nelerdir? Bunlardan birincisi, Kalbi katı olan adam, Allah'ın emirlerine ve nebirlerine icabet edemez. İster, istese bile, uğraşsa bile, adım atmaya çalışsa bile, kalbi bir defa katılaşmışsa, mümkün değil o insan Allah Azze ve şeyine emirlerine icabet edemez. Yani biliyorsun, mesela Allah senden bunu istiyor veya bunu sana yasaklamış, bunu yapmamanı istiyor. Yaparken istemeyerek de yapıyorsun, fakat kendi nefsini bundan alıp koyamıyorsun. Sebep? Çünkü nefsin senin elinde değil. Tabiri caizse nefsin senin kalbinin elinde. Kalp katılaştığı zaman nefis ona göre hareket eder. Senin isteklerine ve iradene göre hareket etmez. Kur'an-ı Kerim'deki Bakara kısasını düşünün. Mesela Bakara kısasında Allah Azze ve Celle onlara ne kadar basit bir emirde bulundu. Yani onlara ne dedi Allah Azze ve Celle? Bir tane inek kesin bu kadar. Emir bu kadar kolaydı. Yani yeryüzünde nasıl bir inek olursa olsun bir inek bulsalardı ve o ineyi kesselerdi Allah Azze ve Celle'nin emirlerine icabet etmiş olacaklardı da kurtulacaklardı. Fakat kalpleri katılaştığı için. Çünkü o kıssanın devamında Allah Azze ve diyor ثُنْ مَقَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَّكَ الْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَصْوَهُ Sonra sizin kalpleriniz katılaştı. O taş gibidir. Hatta taştan daha katıdır. Onları Allah'ın emrine icabet ettirmekten alıkoyan şey nedir? Onları Allah'ın emrine icabet ettirmekten alıkoyan şey onların kalplerinin katıdırdır. Kalp katı olduğu için şeytan onlarla oynadı, işi zorlaştırdı, zorlaştırdı. Şimdi aynısını mesela biz kendimiz için düşünelim. Özellikle yani normal insanlar de ilim talebesi. Allah'ın ondan istediklerini biliyor. Allah Allah'ın ona yasakladıklarını da biliyor. Misal. Ama buna rağmen yapamıyor. Yani bilmesine rağmen, o bilgi onu rahatsız etmesine rağmen bunun için yapamıyor. Niye? diye düşünüyor. Yani niye yapamıyorum? Niye edemiyorum? diye kalp katı olduğundan dolayı. Yani kalp katı olduğu zaman insanın Allah'ın emirlerine icabet etmesi mümkün değildir. Böyle ki küp gibi ilim nerede de olsa fakat kalp katılıp olduğu zaman o bilgiyi hayata geçirmek mümkün değildir. Öyleyse, İlmiyle amel etmek isteyen her talebe veya bildikleriyle amel etmek isteyen her insan önce neye bakması lazım? Kalp katılığı var mıdır? Bu kalp katılığını gidermesi lazım. Şunu hiç unutmayın kardeşler. Nasıl ki kalpler sonradan katılaşıyor, aynı şekilde istenirse sonradan yumuşayabilir. Yani aslında katı olmayan, sonradan olan bir şey sonradan izah edilebilir. Doğru mu? Onun için ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Mesela hani bazı insanlar, Allah'a karşı yes. Yani bu küfür zaten. Yani bir insanın Allah'a ye karşı yes içinde olması, Allah'tan ümidini ve umudunu kesmesi, bu zaten başlı başına küfür. Düzenemeyeceğine, yapamayacağına, ne kadar dua etse de Allah'ın onu düzeltmeyeceğine inanır. Mesela oysa bu böyle değildir. Nasıl ki bu kalp kötü bir takım işler yaparaktan katılaştı, herkese güzel bir takım işler yaparaktan bu kalpler herkese yumuşayabilir. Mesela ikinci bir şey kardeşler, kalbi katı olan bir insan, Kesinlikle ve kesinlikle Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu musibetlerden şeyini almaz, öğüt almaz. Şimdi Allah Azze ve Celle belayı ve musibeti insanlara niye gönderir? Hikmetiyle gönderir. Değil mi? Mesela dikkat edin insanoğluna hayatında bela ve imtihan olmayan hiçbir tane insan yoktur. Ya kendinde ya çevresinde mutlaka her insan bir şekilde bir şeyle imtihan ediliyordur. Bu imtihanlar niye geliyor peki? Bu imtihanların gelişindeki tek gaye insanlar bunlardan öğüt alsınlar. Kendi hallerini düzelsinler. Hatta bakın, şunu bırakın. Allah bize bizim imtihanlarımızı göstermekle de yetinmiyor. Bizden önceki milletlerin de imtihanlarını bize anlatıyor. Yani sebep, insanlar ona baksınlar, bu imtihanlardan ölü alsınlar diye. Fakat En'an suresinde Allah Azze ve Cennet şöyle diyor. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالدَّرَّائِ لَحَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ Kasan olsun ki ey Muhammed, biz senden önceki insanlara da rasuller göndermek. Biz senden önceki insanlara da mesajımızı gönderdik. Ve ne yaptık? Fe'ahadnahum bil <gülüyor> ba'sai Onların sıkıntılarla fakirlikle onları şey yaptık, imtihan ettik. Yani bazen bes verdik onlara, sıkıntı verdik. Bazen dava verdik, onlara zarar verici şeyler verdik onlara. Peki niye verdik bunu onlara? Allah bunun illetini anlatıyor. Allah insan sıkıntı ve zararla, fakirlikle niye imtihan eder? La'alla hum yatazallamu. Umdu ki hani umulur ki buna bakıp Allah'a boyunleyenler Allah Azze ve Celle'ye karşı kulluk içerisine girdiler, tadarlu içerisine girdiler. Tadarlu kalbin amelidir. Yani insanın kalbinin Allah'ın azameti ve büyüklüğü karşısında küçülmesi, insanın kendini Allah Azze ve Celle'ye karşı kul olaraktan hissetmesidir. Fakat bakın Allah ne diyor? Tala'ul a'izzahum ve asunat tadarlamun. Hani keşke onlara şeyimiz geldiğinde Bizim sıkıntılarımız geldiğinde keşke tadabbur içerisinde kulluk ve ziddiyet içerisinde girseydi. Velakin qasat qulubuh. Lakin onların kalpleri katılaştı ve zeyyenela bu şeytanu makanu Ve şeytan onlara yapmış oldukları amellerin süslü gösterdi. Bak bir kavim var. Allah sırf onları yaşadıkları musibetlerden ders alsınlar diye onlara musibet veriyor. Fakat onların o musibetten ders almamasının sebebi ne tek bir sebebi var? Kalpler katı. Ve Allah'ın hikmet sıfatını tecelli etmesine de kat katılığı engeldir. Çünkü sen o Allah'ın hikmet olarak düşündüğü şeyi göremiyorsun. Şimdi biz kendi hayatımıza bakalım sürekli imtihan oluyoruz. Yani Allah bizi bazen devletle imtihan ediyor, bazen kardeşlerimizle imtihan ediyor, bazen yoklukla imtihan ediyor, bazen varlıkla imtihan ediyor, bazen bakıyoruz etrafımızdaki işler genişliyor, rahatlıyoruz, bazen Allah'ın daralttıkça atıyor. Bunların hepsi birer imtihan. Şimdi ben her imtihanın öncesinde ve sonrasında aynıysam Allah'ım bu kadar ben adam olayım, ben düzeleyim, ben bir şeyleri anlayayım diye e, musibet indirmesine rağmen, bela indirmesine rağmen ben hala bende bir şeyler değişmiyorsa demek benim dönüp kendime bakmam lazım. Niye ben Allah kaderiyle beraber yürümüyorum? Niye Allah hikmetinin benim hayatımda tecelli etmesine müsaade etmiyorum misal? Kalp katılığından dolayı. Ve lakin kaset kulubu. Lakin onların kalpleri katılaştı diyor Allah azze ve ciddi. Ve böylece bizim o hikmetimiz onların hayatında açığa çıkmadı. O zaman biz de kendimizi düşünmemiz lazım kardeşim Eğer yaşadığımız olaylardan ders almıyorsak, mesela bunu nasıl anlayabiliriz? Sorabilirsiniz ben nereden bileceğim ders alıp olmadığını. Yaşadığım her musibet beni biraz daha olgunlaştırıyorsa, yaşadığım her musibet beni Allah'a biraz daha yaklaştırıyorsa, o musibetin öncesiyle sonrası arasında, demek ki ben o musibetlerden ders alıyorum kendime demektir. Olgunlaşıyorum demektir. Fakat ya aynıysam veya Allah muhafaza. Gün geçtikçe daha kötüye gidiyorsan, yani Allah beni eğitmek için bir şeyler yapmasına rağmen ben gün geçtikçe daha kötüye gidiyorsan demek ki benim kalbimde katılık var demektir ve bu kalp katılığı da Allaha zevceden imkanlarını anlamama engeldir demektir. Mesela buna güzel bir örnek verelim size? Sahabenin bu hut savaşında başlarına gelen musibeti düşün. Sahabenin bu hut savaşında başlarına gelen musibeti düşünün. Sahabenin bu bir de münafıkların başlarına gelen musibeti düşündüm. Bak iki tane musibet yaşandı o kötü gününde. Doğru mu? Biri neydi? Münafıklar yarı yolda peygamberi ve sahabesini terk ettiler geri döndüler. Onlar mı geri döndüler? Onlar geri dönmediler. Allah azze ve celle onların savaşa çıkmasına engel oldu ve onları geri döndürdü. Bu Allah'ın onlara göstermek istediği bir şeydi. Bak sizin kalplerinizde problem var. Ben bu problemden dolayı sizlere Müslümanlarla beraber sahaya çıkmasına engel oluyorum dedi. Onlara bir şey öğretti. Sahabe de bir şey öğretti beraberinde. Sahabe okut gününde Peygamberimize isyan etti okçular. Peygamberin emrini dinlemediler. Yetmiş tane sahabenin şehadetine, bir yenilgiye ve beraberinde peygamberin ölüm tehlikesine sebebiyet verdiler. Doğru mu? Ondan sonra bir daha hiç böyle bir olay yaşandı mı peki? Mesela okut savaşından sonra bir daha hiçbir vakada sahabenin, peygamberin sözünü dinlemediği ve sözünü dinlemediklerinden dolayı başlarına musibet geldiği gibi bir şey yaşandı mı? Yaşanmadı. Bak günah işlese bile adam kalbi yumuşak olduğu zaman ders alıyor. Allah Azze ve Celle o musibeti onun için ders kılıyor. Peki münafıklar ondan sonra kaç kere Peygamberi yine terk edip kaçtılar? Hemen hemen her savaşta pislik yaptılar. Yani hemen akabinde Ahzab savaşında pislik yaptılar. Hemen akabinde Kunein'de problem yaptılar, Tebukte problem yaptılar. Mesela ders almadılar. Niye ders almadılar? İki defa de Allah azze ve celle musibet veriyor. Hatta sahabenin musibeti daha ağır farkındaysanız, fakat sahabe ders alıyor, bunlar ders almıyor. Çünkü bir grubun kalbi katılaşmış, Bitmiş artık mesele yani. Öbür grubun ise kalbi yumuşak olduğu için Allah azze ve celle öğretmek istediklerini anlıyorlar. Mesela üçüncü bir problem Kalbi katı olan insanlarla alakalı. Yani iç içe girmiş bir şey. Ben ayeti okuyayım siz anlayın. Allah azze ve celle diyor ki: "Tabi ma naqdihum min Vaca alna qulubehum Onlar Allah'a verdikleri sözü bozduklarından dolayı, Müslümanlara verdikleri sözü bozduklarından dolayı, Peygamberlerine verdikleri sözü bozduklarından dolayı, sözlerin hepsini kalsar. Fa bir manak Sözlerini bozduklarından dolayı, la <gülüyor> biz onlara lanet ettik. Vaca alna qulubehum Ve onların kalplerini katlaştırdı. Şimdi buraya kadar ne anlıyoruz ayetten? İnsanın sözünün adamı olmaması. İnsanın Allah tarafından kalbinin katılaşmasına sebeplerinden bir tanesidir. Tamam? Peki kalbi katılaştıktan sonra insan ne yapar? Bakın ayet üç tane şey sayıyor. Yuharrifunel kelime an mevadi'i. Allah sözlerimin kelimelerini tahrif eder. Başka Yuharrifunel kelime an mevadi'i. Ve nesu hadan ve nesu haddan Kendilerine verilen öğütü unuttular. Başka وَلَا تَزَالُوا تَطَلِعُ عَلَى ala مِنْهُمْ minhum illa مِنْهُمْ Ve sen onlardan çok azın üstesine sürekli onların hainlik yaptığını görürsün diyor Allah Azze ve Celle. Üç tane zararlı birden zikrediyor Allah. Kalbi katı olan adam bir. Allah'ın kelamını tahrif eder. Bizim şeriatımızda hiç kimse Allah'ın kelamını Yahudiler gibi tahrif edebilir mi? Yani ben şimdi mesela diyelim ki bir hain Kur'an'ı eline alıp Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini silebilir mi? Böyle bir şey mümkün mümkün değil. Peki ne olacak? Bizde tahrif Tahrif lafız yok, lafızları tahrif etmek yok ama tahrif maana var, manaları tahrif etmek var. Manaları tahrif etmek ne? Allah'ın kelamından işine geleni alıp işine gelmeyeni almamak. İşine geleni öncelemek, işine geleni ertelemek. Yani kitaba göre yaşamak değil tabiri caizse işi kitabına uydurmak. Yani Allah'ın kitabını kendi hayatına uydurmaya çalışmak. Bu kalp katılığının beraberinde gelen yani otomatik olarak gelen bir şeydir. Yani sen bir defa kalbin katılaşmışsa istesen de İstemesen de Allah azze ve celle'nin kelamını tahrif edeceksin. Başka ve nesu hazzan mimma Allah'ın kendilerine hatırlattığı, onlara öğüt verdiği her şeyi unuturlar diyor Allah azze ve celle. Yani mesela Allah diyelim bize birçok öğüt vermiş, birçok nasihatte bulunmuş. Hatırlamak işte sen de sen onları Allah azze ve celle sana onları unutturuyor. Senin onları hatırlamana müsaade etmiyor. Mesela sen diyelim ki bir günah işliyorsun. Sonra diyorsun ya ben bunu biliyordum. O anda ben niye bunu düşünemedim vesaire sen düşünemedin değil. Senin kalbin katı olduğundan dolayı alemlerin Rabbi olan Allah sana onu düşündürtmedi diye. Ve en kötüsü Sen sürekli onlardan hainlik görürsün. Yani sürekli bir hiyanet içerisinde Arkalarını döndükleri anda Müslümanlar onların ellerinden ve onların dillerinden emin değildir. Çünkü onların kalplerinde katılık vardır diyor. Allah Azze ve Celle. Mesela bak bu saydığımız şeyler Bunlar hepsi kalp katılığıyla alakalı olan e, meseleler. Başka mesela kalp hastalığıyla alakalı olan bir mesele Haş suresinde Allah diyor ki: min min ve Senden önce biz hiçbir peygamber veya nebi göndermiş olmayalım ki <gülüyor> mutlaka o bir şeyler yapmaya temenni ettiği zaman şeytan araya bir şeyler sıkıştırır yani mesela peygamberlerin bir şeyler yapmak istiyor veya rasul bir şeyler yapmak istiyor şeytan ne yapıyor? Araya bir şeyler sıştırıyor. Bak. Allah şöyle diyor ki Feensa kullahu ma şeytan. Allah şeytanın onlara yapmaya çalıştığını nesheder, ortadan kaldırır. Yani şeytan peygambere din hususunda zarar veremez. Doğru mu? Sun ber yekimullah bu ayeti. Sonra Allah ayetlerini ihkam eder. Yani peygamberlerin aklında, peygamberlerin kalbinde Allah zevcelerini ihkam eder. Aynı şekilde eder. Peki sonra ne olur? Yani o şeytan arada attıkları direkt kaybolur gider mi? Yoksa onlar da birilerine zarar verir mi? لِيَجْعَلَ مَا يُنْقِشْ شَيْطَانُ خِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُمُ Ta ki Allah Azze ve Celle şeytanın attığı ve o vesveseleri kalplerinde hastalık olanlar ve kalplerinde katılık olanlara fitne olsun diye kalır. Yani mesela peygamberler şeytanları sattırmak için bir işler beceriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar, vesvese veriyorlar, sağdan geliyorlar, soldan geliyorlar. Allah onu geliyor. Ama tamamen ortadan kaldırmıyor. Ne yapıyor? Birilerine fitne olsun diyor Allah Azze ve Celle. Kimin için fitne oluyor peki bu? Fitne olduğu insanlar, kalbinden katılık olan insanlar. Yani kalbi uşak olan insan, şeytanın İslam toplumunu sattırmak için ortaya attığı fitnelerden etkilenmez kolay kolay. Fakat kalbinde katılık bulunan insan, bir bakarsın pat o fitnenin içerisine düşmüş. İster bu dini olsun, İster içtimai olsun, sosyal olsun fark etmez, bir şekilde insanlar üzerinde etki ediyor. Onun için kalp katılığı dediğimiz zaman bunu şöyle algılamayın. Yani kalp katılığı bitti, böyle değil. Hani biz kalp katılığı demiş olduğumuz zaman burada en önemli mesele değil, bunun bir takım hayata yansımaları var. Senin Allah ile arandaki kulluğuna, senin bir ümmete olan intisabına, senin Müslüman kardeşlerle aradaki olan sorumluluğa bunun bir yansıması var. Ve bu yansıma hep olumsuz yönde var olan bir yansıma. Öyleyse ilik talebesi veyahut da normal bir Müslümanın ne yapması lazım? Eğer kalbinde bir katılık varsa ve bunu hissediyorsa bunu giderecek şeylere yapışması lazım. Allah muhafaza yoksa aksi halde hem dünyasını hem de ahiretini eder eder bilir. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir da sormak istediğimiz bir şey var mı? Mâhsûrûdâvâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâhûnâ <gülüyor>